Mü'minler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir. اَلَّذ۪ينَ Onlar namazlarında çok saygılıdırlar. Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar. Onlar zekatlarını verirler. Onlar zekatlarını verirler. Onlar zekatlarını verirler. Onlar zekatlarını verirler. Onlar zekatlarını verirler. Onlar zekatlarını verirler. Onlar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 وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Yine o mü'minler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarına devam ederler. اُلَا işte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve laqad halakon el min sulalatim min. Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık. Sonra onun neslini bir tohum damlası olan sperm halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.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 ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltireceksiniz. وَلَقَدَ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلينَ. ki biz sizin üzerinizde yedi gök yarattık. Biz yarattığımız varlıklardan habersiz değiliz. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ Kaderin Feesken ne hufil Er Feesken ne hufil ve in vebih ile kodirun Biz gökten belli bir ölçüde su indirdikte onu yeryüzünde durdurduk Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.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 Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine o suyla aslı tur Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç, hem yağı hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir. <gülüyor> Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır.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 Vallad arsalna Nuhan ila quomeh, fakalay, quomeh budu Allah, malakum min ilahin wiiruh, malakum min ilahin wiiruh, afalatettiquun. Anlıyorsun ki biz Nuhu kamine peygamber olarak gönderdik de, onlara, ey kamim, Allah'a kulluk edin. ''Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız?'' dedi. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ Yuridu an yatafaddala alaykum walau sha'a Allahu la anzala Kaminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler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 Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım. قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ Nuh, ey Rabbim! Onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. فَاَوْحَيْنَا ve İlehi anıçnğil Fulk bi ayyonına vawhina, فإذا جا اأمرنا وفارت نور كل زوجين اثنين. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقْ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبَنِي وَلَا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون <gülüyor> Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında...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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamd olsun de. وَقُرْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلَمْ مُبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de.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 Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولَا مِّنْهُمْ اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِنْ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ onlardan مِنْ قَوْمِهِ olanlar, kafirler ve kafirlerin kafirlerin kafirlerine karşı kavga ettiler.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 Heyhâte heyhâte limâ tu'adûn. İn hiye illâ hayâtuna add-dunyâ nemûtu ve nehyâ ve mâ nehnu bimab'ûthîn. İn huve illâ keziben, nahnu O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman...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 o Peygamber: "Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi. Aleamilleosbihhun <gülüyor> neim. Allah onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ فَبُعْدًا الظَّالِمِينَ Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا Hiçbir ümmet, Kendisine takdir edilen eceli'nin ne geçebilir ne de erteleyebilir. Sūm arsalna rusalna tetra kullama jaa a umma tarrūsulu ha kذbū f atbğna bğḍhu bğḍhu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 ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخْوَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّب۪ينَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَال۪ينَ Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a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 يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim. وَاِنَّ هَذِهِ اُمَّاً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 belle Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır. Onlar işin farkına varamıyorlar. İnnellezînehum min huşyet rabbihim Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar rablerinin korkusundan titrerler. Onlar rablerinin ayetlerine iman ederler. bir Onlar rablerine asla ortak koşmazlar. Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler. Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler. Ola ikeyesariun fil hayrati ve İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler. Ve la nukellifu nefsen illa vusaha ve ledeyna kitabun yikbil hakku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 Fakat o kâfirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır. Hatta izâ izâ Nihayet biz, Onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. <gülüyor> Onlara şöyle denir. Bugün feryat etmeyin. Çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir. قَدَ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz. مُسْتَكْبِر۪ينَ بِهِ سَامِرًا tehcurun. Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak, Gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz. E felem ma Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Em lem ya'rifu rasulahum fehum lehum munkirun Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar Em yaquluna bihi cinne bel ca'ahum bil hakki ve ekseruhum lil hakki Yoksa onda bir delik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır. Peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar. وَلَوْ <gülüyor> Eta hudi krihimfehumadikhimbun. Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de yerde ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.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 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ Andolsun olsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.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 وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. <gülüyor> sizi yeryüzünde yarattı ve ona Sizi yeryüzünde odur. Siz yalnız onun huzurunda toplanacaksınız. Ve o ki diriltir ve öldürür ve gece ile gündüzün Yaşatan ve öldüren de odur. Geceyle gündüzün değişmesi de onun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız? Bel qalu ma al Hayır. Onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler. "Qalū a ıda metnâ vkknna tırabâ vâzamâ a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 Ama bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız, yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ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 Seyaçolunallah. Ölaf, lahtattakon. Onlar, bunlar da Allahındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de?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 onlar bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de? Bel attinahum bilhak ve innham lakadibun. Hayır. Biz onlara gerçeği getirdik oysa onlar elbette yalancı kimselerdir. Mettehallahu min veldin ve ma kana ma'uhu min ilah. İdhal lezhebe kullu bima halaka ve ala ba'dihum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. <Sessizlik>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 Onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Kur rabbi ma turiyenni ma yuadun. Rabbi fe la tec'alni fi'l kavmi'z Ey Muhammed de ki: Ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Ve inna ala an nuriykema ne'iduhum leqadirun. Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz. İyide fe'billeti hiya ahsanu's-seyye. Biz onların tarif ettiklerinden sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz. وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ Ey Muhammed! De ki, Ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Hatta cee humul Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der Ey Rabbim beni dünyaya geri çevir لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتْ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim.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 Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar. فَمَنْ <gülüyor> Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Talfحو جوهم نار وهم فيها كالحون. Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar. Alam takun ayatı tutla عليكم فكون تبهات كذبون. Allah benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der? Qanu Rabbna walbatt alina shquwatuna wakunna qoomu dzalilin Rabbna ahrjana minha fa inudana fa inna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 İnnehu kan fariqum min ibadiy. Yolun Rabbana amin. Fııflana. Yolun Rabbana amin. Fııflana ve arhamna ve ant Allah buyurur ki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 İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır. Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْهَلِ الْعَادِّينَ Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler. قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 La ilahe illâhu ve Rabbul arşil kerîm Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler. Rabbifir Ey Muhammed de ki Ey Rabbim, bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın Nur suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Sûretun enzelnâhâ ve feradnâhâ ve enzelnâ fîhâ âyâtin beyyinâtin le'allekum tezekkerûn. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. Azaniye ve azani, fajl edecekler. Her biri, onlardan biri yüz bir fajl edecek. Ve onlardan biri, onlardan biri yüz bir fajl edecek. Allah'ın dininde, eğer وَلْيَشْهَدَ Zina eden kadınla, zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir toplulukta onların cezalarına şahit olsun. Zaniye la yankipu illa zaniye ten ou mushrike ten ou zaniye tu la yankipu ha illa zanin ou mushrik. وحرم Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.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 Sonra dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir. İlla ladinetabu min Ancak bundan sonra tövbe edip Kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا اَنفُسُهُمْ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. وَيَدَرَأُ عَنْهَ الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ <gülüyor> اَنَّ Kadının da dört defa Allah'a yemin ederek, kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi, cezayı kendisinden düşürür. Beşinci defasında o da, eğer kocası doğru söyleyenlerdense, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu? İnna ladin jā'ū bil ithk gusbte min kum, la taḥsabūhu šarr lku, balhu wa xiyr lku. Lkulli mriim minhum maktasab o uydurma haberi getirip, peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse de büyük bir azap vardır.'' Laula, ız semegtim o, zann al müminon ve müminatı b anfus ve qalı haza ifkum bin. O iftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkeklerle, mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da. Bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Lâûle câ'û 'aleyhi bi'arba'ati şuhadâ' fe iz lem yetû biş-şuhadâ' fe ûlâ'ika 'indallâhi humül kâzibûn. Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar. <Sessizlik> Eğer dünyada ve ahirette, Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır. وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا Onu işittiğiniz zaman bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa! Bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? يَعِذُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُودُوا Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor. وَيُبَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ Vallahu alim hakim Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnnellezineyhıbbûne enteşî'al fâhişete fellezîne âmenû lehum azâbun elîmün fid dunyâ ve'l âhireh. Vallahu ya'lemu ve la İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Velâûlâ fadlullah aleykum ve rahmetuhu ve ennallâhe raûfun rahîm. Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? 36. Kaset Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallazeen amanu la tatta bi'u khutuwat الشaytan ومن yattabih khutuwat الشaytan fa inna hu yamur وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءً وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir. وَلَا la yatli ulu el fadl min kum ve saat ay yatu ulu el qurb ve el masakin ve el muhajirin fi sabir ''Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.'' اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ Namuslu ve kötülükten habersiz mü'min kadınlara zina iftirası atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْد۪يهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kıyamet günü, dilleri, elleri ve ayakları, onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. يَوْمَئِذْا يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ O gün Allah, onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar, iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır. Yaa, ay yehal, ladin, amanu, la t'dehul, buyutun, wa'yrubuyutum, hatta t'ste'nisu, wa'tuslimu, ala, ahlha. Zalikum, khayrul l-kum, la'l-kum, t'dekarun. Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere. İzin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا أَحَدًا فَلَا تَدَخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir. ليس عليكم جناح İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Kulil mu'minina yaguddu min ve yahfazu furucahum. Zalik azka lehum. İnne Allahu Ey Muhammed, mümin erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah, onların yaptıklarından haberdardır. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ وَلَا يُبَدينَ زينَتَهَُّ إَِّا مَا وَهَرَ مِنْهَا وَْ يَضْرِبِنَ بِخمُرِهَِّ عَلَ جُوبِهَِّ وَلَا يُبَدينَ زينَتَهُ ve la yubdi nizineti hınn illa libugoleti hınn ou abaihınn او ابنائهم او ابناء عولتهم او, إخوانهن أو بني إخوانهن او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت أيمانهن أو التابعين Ave tabiyn, gıyır ull irbte min erjâl, âve tiflil lâzîn, lâm yâzheru alla âurat nisâ, vâla yâzrben ârjûlîn, وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki zinetlerini açığa vurmasınlar. Baş örtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp ötsünler, zinetlerini açmasınlar. Ancak, kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, Cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey mü'minler! Hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluş eresiniz. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالشَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir. وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذ۪ينَ لَا يَجْدُونَ مِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ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 Allah, kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar, iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden, bir bedel karşılığı, hürriyete kavuşmak isteyenlerde, bir iyilik görürseniz, hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan, siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşe zorlarsa, vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah, o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدَ أَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْ min قَبْلِكُمْ Andolsun خَلَوْا قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik. اَلَّاٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ məthel nörü ki müşkatı فيها mısbaḥ nı mısbaḥ fi züjajet nı züjajet kən nə kükb züjajet kən nə La şerقيتى ولا غربيتى يكاد زيتها يضيء ولو لَمْ لم تمسس هنار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanusta sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı, neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlara böyle misaller getirir. Allah, her şeyi bilir. Fi <gülüyor> Allahu Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler. Ericalu la tulhihim ticaretu ve la bay'un an zikrillahi ve ikamissalati ve ita'izzekati yahafun yevma yahafun yevmen teteqallabu fihi'l kulubü vel absar Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allahı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar. Diye cüziyehumullahu ahsanema amilu ve yezidehum fadlih. Wallahu yarzuku min yasha'u bi wa'yir hisabe. Onlar, Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ يَحْسَبُهُ الزَّمْآنُ مَاًا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجْدَهُ شَيْءًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَةً İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar. اَوْكَ ظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرِ اللُّجِّينَ يَغْشَاهُ مَوْجُمْ مِنْ فَوْقِهِ فَوْقَهُ سَحَابٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ غُلَمَاتٌ فوق بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ له نُورًا فَمَا لَهُ من نور Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi s-samawati wal-ardi wat-tayru sawaffatin kullun qad alima Göklerdekilerin yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüşte ancak Allah'adır. Alam tara, an Allah yuzgi sapa ben, thumma yaulf binehu, thumma yajalhu rukama, thumma yajalhu rukama, fatra al wadu ve yaxrju min khilalihi ve yunazilu min al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 Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek. يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللّٰيْلَ وَالنَّهَارُ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارُ Allah gece ile gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ من ماء فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ, مَا إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ <قَد۪> bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah, dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. لَقَدَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيْنَاتٍ Vallahu yehdi men yasha' ila siratin mustakim Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik Allah dilediğini doğru yola iletir veyaçulun âman nabîl lahî ve bil resûl ve a'tâgna thumma towlla ferequm minhum min bâdîzâlik ve maa ulaik bil mu'minin münafıklar Allah'a ve Peygamber'e inandık itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup, bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler. <gülüyor> onlar aralarında hüküm vermesi için, Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman, bir de bakarsın ki, içlerinden bir grup yüz çevirir. Allah ve Peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa, Peygamber'e boyun eğerek gelirler. اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَح۪يفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ هُمُ الظَّالِمُونَ Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve Peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir. İnna ka na qaul al mu'minin ıza du'u ve Rasulhi li yhkum a bi'nehum ayyi yqulu ve a'ta'na وَاُولَٰئِكَ هُمُ Aralarında hüküm vermesi için, Allah'a ve Peygamberine davet edildikleri zaman, müminlerin sözü ise ancak, işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله ويتقه فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Her kim Allah'a ve Peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve O'nun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir. وَاَقَسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا اِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır kul ati'u llaha wa ati'ur rasula fa in tawallu fa inna ma 'alayhi ma hum milu 'alaykum ma hum miltum wa in tuti'uhu illa al al ey muhammed deki Allah'a itaat edin. Peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki, ona düşen, yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de, sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen, sadece apaçık bir tebliğdir.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 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُكِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَا يُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَني لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah içinizden iman edip, salih amel işleyenlere vaad etmiştir ki, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi, onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar doğru yoldan çıkmış fâsıklardır. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namazı kılın, zekatı verin ve Peygamber'e itaat edin ki size merhamet edilsin. La taḥsab an lālāzīn kafarū muʿjizīn fīlārdy wa mā'uahu munnār <gülüyor> walā biʾs almāsir. Ey Muhammed, sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Ya ay yehal, ladin amanu liyasta dinkum, ladin malaket aimanukum, ve minkum, 3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 طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit, sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde, sizin için de, onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar, sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız böylece Allah size ayetleri açıklıyor Allah her şeyi bilir hüküm ve hikmet sahibidir ve izâ belagal atfâlu minkumul hulm felyestâzinu kemestâznallezîna min kablhim kedâlik yebeyinullahu lekum âyâtih Vallahu alimun hakim Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عليهن cenahun an evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların zinet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında Kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir. ۖ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجُ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم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 Layıs عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أَوْ أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde, yahut analarınızın evlerinde, yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde, yahut kız kardeşlerinizin evlerinde, yahut amcalarınızın evlerinde, Yahut halalarınızın evlerinde, yahut dayılarınızın evlerinde, yahut teyzelerinizin evlerinde, yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde, yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin, aklınızı kullanasınız diye, Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. İnmel müminun, lüzin âmanu billahi ve resûlhi, ve ıda kanu mâhu ala âmir jamil, lâm yâzhabu, hatta yâstâzînu.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 Mü'minler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere, peygamberle beraber bulundukları zaman, ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar, işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Lâ teca'alû duâen rasûli beynekum ke duâi ba'dikum ba'da قَدَ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَذَا Faliyahzırı olanlar, yalan söyleyenler, yalan söyleyenler, yalan söyleyenler, yalan söyleyenler, yalan söyleyenler, yalan söyleyenler, yalan söyleyenler, yalan söyleyenler, Peygamberin emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ bima عَمِلُوا Vallahu bıkkul şeyin alim. İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde el-Furkan kelimesi geçtiği için, surede bu atla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde, peygamberlik müessesesiyle, Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Tabarık al-Ladhi nazzal al ala abdehi liyakuna li al Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulun Muhammede hakkı batıldan ayıran Kur'anı indiren Allah'ın şanı ne yücedir? أَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur her şeyi o yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِيَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا Kafirler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, Öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةً Yine kâfirler Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor dediler. Ey Muhammed de ki onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ve qâlû mâ li hâzâr-resûlü ya'kulu't-ta'âme ve yemşî fi'l-esvâqi leûlâ enzile ileyhi melak <Sessizlik> اَوْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌّ Kafirler dediler ki bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor, ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلَمْ Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler. Ondur كيف ضربوا لك الامثال فضلوا Ey Muhammed bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler artık onlar doğru yolu bulamazlar تَبَارَكَ الَّذ۪ي اِنْشَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen, ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir? Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar. Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا, واحدا ثبورا كثيرا. O durumdayken onlara, bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ اللَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا Ey Muhammed! De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir. لَهُمْ fiha ma يَشَاءً Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.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 Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün, tapılanlara, ''Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?'' der. Qaloo subhanaka ma kan yan bagi lana an natta khid min dunika min awliyaa walakin matta'ta hum walakin matta'ta hum wa abaa hatta onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir kavim oldular. فَقَدَ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَب۪يرًا Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse, biz ona büyük bir azap tattıracağız denir. وَمَا arsalna kablak min al mursalina illa innham la akulun atıgam ve yemşon fil aswak ve jgalna bagdakum libagdun fitne atacburun Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.